Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımıza hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizde İslam dininin üzerine kurulduğu çok önemli ibadetlerden birisi olan zekat konusunu ele almış ve muhtelif bölümler halinde onlarla ilgili dini bilgileri ve hükümleri sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Bugün ise yine dinimizin temel direklerinden, temel unsurlarından Müslüman bireyin hem Allah'la olan ilişkileri hem de toplumsal e, bilinç ve kişisel gelişimi bakımından son derece önemli olan bir başka temel ibadetle bu bölümümüze devam ediyoruz. O da e, hac ve umre konusudur. Değerli izleyenler öncelikle... İsterseniz bu haccın tanımıyla başlayalım. Bizim fıkıh eserlerimizde, fıkıh kitaplarımızda bu tanımlara çok önem verirler. Ve mümkün mertebede en yalın, en kısa, en e, açık bir e, şekilde e, tanım yapmaya çalışırlar. E, hac ile ilgili olarak da şöyle kısa bir, yalın bir tanım yapıyorlar. Hac, belirli bir zaman diliminde, yani belirli mekanları, Belirlenmiş bir takım davranışlar, eylemleri yerine getirerek ziyaret etmek anlamındadır. Şimdi burada çok e, kelimeler çok özellikle seçilmiştir. Belli bir zaman diyoruz, belli bir zaman dilimi diyoruz, belirli mekanlardan bahsediyoruz ve belirlenmiş davranışlar ve eylemlerle be, e, ziyaretten bahsediyoruz. Buradaki belirli zaman dilimi hac mevsimidir. Yani hac mevsiminin ne, ne olacağını biraz sonra e, açıklamaya çalışacağız. Mekanlardan amacımız özellikle Kabe-i Muazzama ve Arafat. Çünkü hacin rüklü bunlardır. Ama e, sadece bunlarla sınırlı değil. Haccın e, diğer e, bir takım ibadetleri, e, bir takım ritüellerinin gerçekleştirildiği başka mekan, mekanlar da var. Mesela işte Safa Merve gibi, e, Mina gibi, Müzderife gibi... Ya da mikat yerleri gibi bunların hepsi belirli mekanlar kapsamı içerisine girmektedir. Ama özellikle ziyaret konusu dediğimiz zaman Kabe-i Muazzama ve Arafat konusu ön plana çıkmaktadır. Bizim fıkıh eserlerimizde hac ibadeti ile ilgili yapılması gereken şeylerin hepsine birlikte bir tanım, tabir kullanılıyor. Bir terim kullanılıyor. Menasik deniliyor. Yani menasikul hac. Fıkıh eserlerimizde. Bununla kast edilen yani bu e, hacı yaparken yani hac görevini ifa ederken buradaki her bir ayrı ayrı ibadetlere işte e, efendim ihrama girme, e, işte Kabe'yi tavaf etme, Arafat'ta vakfe yapma, e, Safa Merve'de e, sa'y etme bunların her birine ee, bu menasik, mensek adı verilir ya, bunların toplamına birden de haç törenleri anlamında, haç ritüelleri anlamında menasik öyle haç tabiri kullanılmış olur. Yani bu tabirlere de böylece e, alışmış olalım diye ayrıca zikretmiş oluyoruz. Şimdi bu şekilde belli bir zamana bağlı olarak bu tür mekanları belli şartlarla ziyaret etmeye haç diyoruz. Belli zamana bağlı olmaksızın, Yine Kabe'yi tavaf etmek ve sa'y etmek suretiyle yani Safa ve Merve'de sa'y dediğimiz yani belli tur atmak şeklinde koşmak şeklinde gerçekleştirilen ibadete de umre adını veriyoruz. Hac ile umrenin ortak bazı hükümleri vardır yani birçok konuda birbirleriyle benzeşirler ortak hükümlere sahiptirler. Ama bazı konularda da birbirlerinden ayrı e, gereklilikleri, hükümleri söz konusudur. İşte bundan sonraki yani bu bölümümüzde ve bundan sonraki bazı bölümlerde hac ve umre ile ilgili hem ortak noktalara hem de farklı farklı yani birbirinden, birinin öbüründen ayrıldığı noktalara değinmeye ve onlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. E, öncelikle bu haccın dini hükmüyle başlayalım. Yani izleyenler, haç, gerekli şartlara taşıyan e, her Müslümana ömründe bir defa olmak üzere e, yapması farzdır. Yani farzı ayındır. Yani öncelikle bizzat kendisinin yerine getirmesi gerekir. Tabii ki kendisi yerine getiremediği durumlarda vekalet yoluyla da icra edilebilir. Ama bu farzdır, bunu bilelim. E, bunun işte e, Hazreti Peygamber'in hadislerinde de e, geçen, İslam'ın beş temel esasından bir tanesi ve yine dört temel ibadetinden bir tanesi olduğu konusunda icma vardır. Neydi o beş temel esası? İşte de bulunmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve güç yetirebilenler bakımından Hac etmektir. İşte hac da bu en önemli ibadetlerden bir tanesini teşkil etmektedir. Ne zaman farz kılınmıştır? Ya bildiğiniz gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden sonra epey bir zamanda geçtikten sonra Hicri 9. yılda farz kılınmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o yıl hacca gitmemiştir. Yerine vekil olarak Hz. Ebu Bekir'i göndermiştir. Daha sonra bir sonraki yılda da kendisi haccetmiştir. etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin ve özellikle de Kabe-i Muazzama değerine onun insanlar için ...ilk konulan, ilk yapılan bina olduğuna işaret edilmekte. Ve bunlarla ilgili ayetlere yer verilmekte. Ve özellikle hac ile ilgili olarak da... ...buyrulmaktadır. <gülüyor> yani güç yetirebilenler, yol bulabilenler için... ...hacc etmek, yani o beyti, Allah'ın evini, Kabe'yi ziyaret etmek... ...insanlar üzerinde bir yükümlülüktür bir borçtur şeklinde ifade edilmektedir. Yani buradan da e, haccın e, yeterli mali bedeni yahutta da işte yol güvenliği ve benzerleri gibi yeterliliğe sahip olan e, kişiler bakımından bir e, farz olduğu e, icma ile sabit olmuştur. Nitekim e, daha önce de ifade ettiğimiz e, bir hadis-i şerifte değişik vesilelerle ifade ettiğimiz bir hadis-i şerifte bir Cibril hadisi diye meşhur olan bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, gücü yeten, Kabe'ye gitmeye gücü yeten e, herkesin e, hac etmesi yani o beyti e, Kabe'yi ziyaret etmesinin e, İslam'ın e, tanımı içerisinde yer aldığını yani İslam tanımı içerisinde bunun da bulunduğunu e, açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Buradan da e, hac etmenin e, yeterli e, güce sahip olanlar bakımından farz olduğu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tabii ki hac ibadeti bundan önceki ibadetlerden farklı olarak hem e, mali hem de bedeni olan ibadetlerdendir. Nitekim işte namaz, oruç daha çok bedeni ibadetlerden idi. Zekat ise mali yönü ağırlıklı bulunan bir ibadettir. Hac ise hem belli bir mali yeterliği gerektirir, artı bunu yerine getirirken de işte gerek yol masrafları, gerekse orada yapılacak bir takım masraflar dolayısıyla yine mali bir gücü gerektirir. Ama aynı zamanda bu hac eylemlerinin bizzat bedenle yapılması dolayısıyla da bedeni yönüde bulunan bir ibadettir. Dinimizde bu şekilde bütün şartları, bütün gereklilikleri yerine getirilerek icra edilmiş, ifa edilmiş olan hacca, hacci mebrur adı verilir. Yani kabul edilmiş bir hac adı verilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde hani kendisine hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulduğunda ee, öncelikle Allah'a ve peygamberine iman e, cevabını vermiştir. Daha sonra yine hangisi diye e, sorulduğunda Allah yolunda cihat şeklinde cevap vermiştir. Ama bu soru tekrar edildiğinde sonra hangisi diye sorulduğunda bakın üçüncü sırada haccı mebrur karşılığını vermiştir. Yani bu da haccın e, cihatla ve... E, ve dinimizin özellikle inançla ilgili Allah'a ve Hazreti Peygamber'le imanla ne kadar irtibatlı olduğunu göstermesi bakımından da çok önemlidir. Haccın faziletine dair de pek çok yine hadis-i şerifler mevcuttur değerli izleyenler. Mesela bunlardan bir tanesinde usulünce yapılan haccın yani hacc-i mebrurun karşılığının cennetten başkası olmadığı ifade edilmektedir. Yine ee, Hazreti Peygamber bir hadis-i şerifinde kim e, Allah için haceder de e, Allah'ın rızasına uygun olmayan bir takım kötü söz ve davranışlardan e, ve yine aynı şekilde Allah'a karşı gelmekten sakınırsa tabi kula hakkını istisna tutarsak annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak hacdan döner e, buyurmaktadır. Yani bu çok önemlidir yani anasından doğduğu gün gibi e, buyurmaktadır. Yani tamamen e, sıfır e, bir çocuk gibi e, amel defterinde hiçbir günah olmadan e, tekrar kendi memlekinetine dönmüş e, olmak tadır bu hadis-i şerife göre. tabii ki bu hadis-i şerifin yorumunu yapan bizim fıkıhçılarımız yani kul hakkı söz konusuysa o kul haklarının af olmayacağını yani mutlaka e, o hak sahiplerinden Helallik alınması gerektiğini ifade ediyorlar. O yüzden de hani bizim geleneğimizde hacca gitmeden önce işte bir helallik alınması, bir takım borçlar varsa onların ödenmesi bir gelenek haline de gelmiştir. Bu aynı zamanda haccın diğer günahları silip götüreceği konusunda da bizim halkımız Müslüman halk arasında bu yaygın anlayışa delalet etmektedir. Bir önemli yani haccın önemli gösteren güzel bir rivayet de hadis-i şerif de Hz. E, Aişe Validemiz de ilgilidir. Hz. Aişe Validemiz cihada gidiyor e, insanlar ve çok büyük sevaplar alıyorlar. E biz, e, biz ne yapacağız? Biz cihat etmeyecek miyiz diye serzenişte bulunuyor Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Hz. Peygamber de diyor ki e, sizin için diyor en faziletli cihat hacci mebrurdur diyor. Yani Daha önceki hadiste de e, en faziletli cihattan sonra hacci mebrur zikredilmişti. Burada da bu, bununla bu hadisle birleştirildiğinde yani hacci mebrurun yani kabul edilmiş usulüne uygun bir şekilde yapılmış, iyi niyetle yapılmış bir haccın cihada denk geldiğini de buradan e, net olarak anlamış oluyoruz. Peki yani haccın faziletiyle ilgili bu rivayetlerden sonraki başka rivayetler de var. Bunların hepsini burada zikretmemiz gerekmiyor. Kaç çeşit hac vardır sorusuyla devam edebiliriz. E, dinin hükmü bakımından üç çeşit hac vardır değerli izleyenler. Bunlardan bir tanesi e, farz olan hacdır. İkincisi vacip olan hacdır. Üçüncüsü de nafile olan hacdır. Farz olan hac yani her Müslümanın e, işte şartlarını taşıyorsa e, ömründe bir defa yapması gereken hacdır, farz olan hacdır. İkincisi vaciptir. Biliyorsunuz vacip e, deyimi daha çok hanefilerde var olan bir tabirdir, bir e, terimdir. Onlara göre bir kişi hac etmeyi adamışsa, yani buna nezir diyoruz aynı zamanda, bunu yerine getirmesi, başlangıçta aslında bir yükümlülük olmamasına rağmen adamakla beraber artık o yükümlü haline gelmiştir. Buna vacip adı veriliyor. Bir başka şey de yine Hanefi mezhebine göre, nafile olarak başlanmış olan bir hac, tıpkı diğer namazlarda ve şeylerde, oruçta da olduğu gibi, Aynı şekilde nafile olarak başlanmış yani tatavu olarak başlanmış ama daha sonra yerine getirilmedi. Yani tamamlanmadan bozulmuşsa bozulan nafile hacların tekrar kaza edilmesi de vacip olarak kabul edilmektedir. Üçüncü sırada da nafile hac vardır. Nafile hac daha önce farz haccını yerine getirmiş olanların bu farz vacip dışında ikinci kez, üçüncü kez yerine getirdikleri yaptıkları haclara denmektedir zaman zaman farz hac dışında da hacc edilebilir. Bunun da büyük sevabı vardır. Peki yapılış şekli bakımından hac kaç kısmı ayrılır? Üç kısımda değerlendiriyoruz haccı yapılış şekli bakımından. Bir tanesi ifrat haccıdır, bir tanesi temattu haccıdır, öbürü de kıran haccıdır. Şimdi ifrat hacci ne demektir? Şimdi eğer bir kişi hacca gider sadece hac yapar. Yani ayrıca umre yapmaz. Ee, ama hac aylarında, hac aylarında sadece hac için, e, hac için gider ve umre yapmadan sadece hac için ihrama girer. Ve o, o şekilde e, bu hacını tamamlarsa hani tek başına hac anlamında buna ifrat haccı adı verilir. E, sadece hac yaptıkları için de e, bunların e, şükür kurbanı kesmeleri de gerekmez. E, i̇kincisi temadduu haccidir. Genellikle bizim Türkiye'den giden hacılarımızın tercih ettikleri had çeşididir. Burada şudur iki ayrı ihramla önce umre yapıp daha sonra tekrar ihrama girip yani önce bir ihrama girip umre yapıp sonra ihramdan çıkıp sonra yine hac aylarında bu hac aylarında olacak ama yani umreyi önceden yapmış olmak değil. Hac ayları başladıktan sonra umre yapıp sonra umreden ihramdan çıkıp Biraz bekledikten sonra hac ayında yine e, tekrar ihrama girip e, işte Arafat'ta vakfe yapıp ziyaret tavafını yaparak haccin diğer e, görevlerini yerine getirerek bu şekilde hac yapmaya da biz temattu haccı e, hac adını veriyoruz. Burada anahtar durum iki ayrı ihramın ve e, iki ayrı yani birisi umre birisi de hac olmak üzere iki ayrı ibadetin bulunmasıdır. Yani bu kişiler, yani bu hac ve umra arasında ihramsız bir süre geçirdikleri için ve o arada da serbest bir şekilde e, bulundukları için, yani hac yasaklarından muaf oldukları için e, bu yararlanma anlamında temettü adı e, verilmiştir. E, bu kişiler bir de şu, yani bu bu yaptıktan sonra iki e, hem umreye hem de hac tamamladıkları için e, bir şükür kurbanı da kesmeleri gerekir. Bir başka hac çeşidimiz ise hacci kırandır. Yani kıran hacci derler buna. Ee, burada da yine bir öncekinde olduğu gibi yani temettu haccinde olduğu gibi hem umre hem de hac vardır. Hac aylarında. Değerli izleyenler tabii bu hac aylarını e, burada söylememiz gerekir gerekirse Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayının ee, ilk 10 günüdür. Yani hac ayları dediğimiz. Yani ihrama girilir, hac için ihrama girilecek olan aylar bu aylardır. Ondan öncekiler hac ayları değildir. Yani onu, onu burada özellikle belirtmemiz gerekir. El-haccu eşhurun malumat buyuruluyor yani Kur'an-ı Kerim'de. Yani hac belirli olan aylardadır. Yani anlamındadır bu ayet. Dolayısıyla hac için ihrama girmek sadece bu aylar için söz konusudur. Ee, ve bu saymış olduğum hac çeşitleri de ancak bu hac mevsimi dediğimiz hac aylarında söz konusu olursa olur. Yoksa daha önce umre umre yapılmışsa bu umreler bu hacdan sayılmamaktadır. O müstakil olarak umre sevabı alınmaktadır. İşte kıran Hacci burada hac mevsiminde tek bir ihramla hem umre hem de hac yapılırsa buna kıran hacci deniliyor. Hacci temettu gibi burada da hem umre vardır hem de hac vardır ama... İkisi tek ihramla yapıldığı için ondan daha zordur bu anlamda. Neden? Çünkü temattu haccında kişi önce umresini yapıyor, sonra ihramdan çıkıyor. Sonra belli bir süre serbest bir şekilde işte ibadetlerini yapıyor. Ama daha sonra bayramdan önce yani arafattan Arafat'ta vakfeden önce terviye gününde tekrar ihrama girerek hac için e, ...yeniden... E, ...ihrama girmiş oluyor. Ama... ...kıran haccında... ...aynı e, ihramla... ...her ikisini de yapmak durumunda olduğu için... ...bu e, daha zor bir e, hac olmaktadır. E, bu gerçekleştirilmesi halinde de... E, ...bir şükür kurbanı da kesmeleri gerekir. E, bu şekilde... ...haccın kısımlarını... ...farklı bakımlardan... E, ...açıkladıktan sonra... ...isterseniz haccın şartları konusuyla devam edelim. Şartlar konusu... ...daha önce gerek namazda, gerek zekatta, gerek oruçta da ele aldığımız gibi yani orada da söz konusu olduğu gibi birkaç grupta bu şartları ele alıyoruz. Bunlardan bir tanesi farziyet şartlarıdır yani vücut şartlarıdır. Bir kısmı da sıhhat ya da eda şartlarıdır. Şimdi farziyet şartları deyince bir kimlere hacin farz olduğu yani kimler bununla yükümlüdür yani bunu kastetmiş oluyoruz yani bu hac ibadetiyle kimler yükümlü olur her şeyden önce tabii ki hacla yükümlü olabilmek için Müslüman olmak gerekir yani gayrimüslimlerin öncelikle İslam'a girmek gibi bir yükümlülükleri var ikincisi çok önemli bir farz ee, çok önemli bir şart, hemen hemen bütün e, yükümlülüklerde, mükellefiyetlerde gündeme gelen bir şarttır, genel bir şarttır. E, kişinin akıl sağlığının yerinde olması ve ergenlik çağına gelmiş olması gerekir. Ayrıca e, yine e, bu faziyat şartları arasında hac görevini ifa edecek derecede bir imkana sahip olması gerekir. Peki bu imkana sahip olmak yani hac görevini yapma imkanına sahip olma şartı biraz bunun açılımı nasıldır? Şöyledir. Yani bir kişi bu hac ibadetini Başlangıcından itibaren yani kendi memleketinden kendi evinden çıkıp da hac görevini ifa edip sonra tekrar kendi memleketine gelinceye kadar hem kendi masraflarını hem bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mali masraflarını hem yol masraflarını hem de işte o hacdaki masraflarını karşılayabilecek mali bir yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Yani bu, buna ıstıtaat denir yani yeterlilik denir. Eğer bu şart yerine gelmemişse bu kişiye hac farz olmaz. Peki, e, eda e, şartları diye bir grup şartlarımız var. Eda şartları deyince şunu kastediyoruz. Kendisine yukarıdaki şartlar yerine gelip de yani a, a, akıllı olup aynı zamanda büluğa ermiş ve e, hac için yeterliye de sahipse, imkanı varsa... E, bu kişinin hac görevini bizzat yerine getirmek gibi bir yükümlülüğü var mı yok mu? Yani bir bazı başka problemler çıktı mı çıkmadı mı? Bu bakımdan bazı başka şartların yerine gelmesi gere gere gerekir mi gerekmez? Bu Bununla ilgili şartlardır. E, bu konuda da evet bir kişiye hac yükümlü bir kişi hacla yükümlü olmuş olabilir ama onun yanında e, onu e, bu hac görevini ifa etmesini engelleyecek başka bazı durumlar bulunmuş olabilir. Ne olabilir bu durumlar? Mesela bir tutukluluk gibi, hapis gibi ve benzerleri gibi bir engel çıkmış olabilir. Yahut da yol yüzergahında güvenlik ya da başka bir problem çıkmış olabilir. Hani günümüzde mesela salgın hastalıklar da yine bu eda şartlarını etkileyen durumlardandır. Yine kendisinde bu Hac, haccı fiilen yerine getiremeyecek bir durum söz konusu olabilir. Nedir? Yani aklı başındadır. E, efendim belli mali e, gücü vardır ama hastalık, yaşlılık, işte görme engelli olması ya da kötürümlülük, felçlilik gibi e, hacci bizzat yerine getirebilecek durumda olmayabilir. İşte bütün bu durumları da eda şartı olarak kabul edilmiştir. Bu şartları e, yerine getirmeyen kişiler yahut da bu anlamda Eda şartını taşımayan kişiler hajla yükümlü e, değillerdir. E, bu durumda e, eğer daha sonra bu şartı yerine getirirlerse mesela hasta olan bir kişi iyileşirse yani o kişi bizzat bunu yerine getirmesi gerekir. Yahut da az artık yol güvenli hale gelmişse bizzat yerine getirmesi gerekir. Ama bunlar artık gerçekleşemeyecek durumdaysa o kişinin mali gücü varsa yani farziyet şartlarını yerine, e, yerine getiriyorsa yerine bir başka kişinin, Efendim bedel olarak e, vekaleten e, hac e, hac için e, tayin etmesi ve onun masraflarını karşılayarak kendi adına hac ettirmesi gerekiyor. Tabii günümüzde e, değerli izleyenler e, çok kalabalık kişiler hac talebinde bulunduğu için herkese her yıl hac imkanı bulunmadığı için e, yani kura ile hacce gidilebildiği için yeterli mali ya da bedeni imkanı olmasına rağmen kendisine kura çıkmadığı için hacca gidememek de bir tür bir engeldir. Yani bu anlamda eda şartlarını etkileyen bir durumdur. Yani bu kişiler yani bu şekilde hacca gidememişlerse o halde de vefat etmiş olsalar kendilerinden hac yükümlülüğü düşmüş olur. Çünkü bu da bir ciddi mazeret olarak kabul edilmektedir. Peki bazen şöyle bir soru soruluyor. Acaba daha önce imkan bulup da Kabe'yi gören bir kişi ya da umre yapan bir kişiye hac farz olur mu? Evet yani bu bazı belki yorumlar, bazı görüşler de böyle bir soru sorulmasını tetikliyor, buna yol açıyor. Hayır, hac yükümlülüğünün doğabilmesi için, e, hac zamanında Mekke'de bulunma imkanına sahip olmak gerekiyor. Yoksa daha önce yani bu hac aylarından önce Mekke'de bulunmuş olmak, Kabe'yi görmüş olmak ya da umre yapmış olmak kendisi için hac farz olmasını gerektirmez. E, eğer diğer e, yükümlülük şartlarını taşımıyorsa sadece Kabe'yi daha önce görmüş olmak ona e, Kabe'yi hac etme yani hac etme yükümlülüğü getirmiş olmaz. E, yine zekat konusunda da gündeme gelmişti. Bu şartları taşıyorsa bir kişi yani yükümlülük şartlarını taşıyorsa hemen derhal o sene hacca gitmesi gerekir mi? Daha sonraya erteleyebilir mi? Yani tabii mümkün mertebe bu tür ibadetlerin hemen yerine getirilmesi gerekir. Çünkü bu bir farzdır. Yani bu şekilde geciktirir de vefat ederse üzerinde sorumlu olarak kalır. Ama eğer geciktirirse, geciktirerek yapmışsa, yerine getirmişse geciktirdiğinden dolayı ayrıca bir günah olur mu olmaz mı konusunda Bizim fıkıçlar arasında görüş ayrılıkları vardır. Bazıları diyor ki hemen yerine getirmesi gerekir. Daha sonraya ertelerse yerine getirmiş bile olsa ondan dolayı bir günahı vardır. Ayrıca ondan tevbe etmesi gerekir. Bazıları ise önemli olan yani bu görevin ifa edilmiş olmasıdır. İfa edilmiş olmak şartıyla geciktirilmiş olmasından dolayı ayrıca bir günahı söz konusu değildir diyorlar. Ee, Tabi burada e, önemli bir konu bu hac, hac için kadınlar için ek bir yükümlülük e, getirip getirmediği meselesidir. Evet burada özellikle Hanefi mezhebi için e, önemli bir e, ekstra e, yükümlülük şartı vardır. O da bir mahreminin bulunmasıdır. Yani kadınların hac edebilmesi için yukarıdaki şartlara ilave olarak e, hac yolculuğunda kendisine refakat edebilecek, Kocasının, babasının, kardeş, amcası gibi, dayı gibi bir yakınının, bir mahreminin bulunması gerekiyor. Diğer şartları taşımış olmasına rağmen böyle bir mahremi yoksa e, hac kendisine gerekli e, olmaz. E, Tabi burada e, şa, özellikle Şafii ve Maliki mezhepleri e, kendisine diğer yükümlülüklerin, e, farz, yükümlülükler dolayısıyla haccın farz olduğu bir kadın güvenilir bir kafile e, refakatinde, ya da güvenilir kadınlardan oluşan bir grupla beraber hacca gitme imkanı varsa onlara bu farziyetin devam ettiğini ve bu şekilde gitmelerinin de caiz olduğunu söylüyorlar. Genellikle günümüzde de e, hani güvenlik sorunu çok fazla olmadığı için bu şafi ve maliki mezheplerinin görüşleri alınarak bu tür uygulamalar da yapılmaktadır. Yani bu, bundan da e, yararlanılabilir. Hani bir hanefi mezhebinden olanlar bakımından da bu bu görüşlerden de istifade edilebilir bir başka şey yine Hanefi mezhebine göre e, kocasından boşanmış olan e, kadınların e, iddet süresi içerisinde e, hacca gidemeyeceği görüşü vardır e, Bu da bir eda şartıdır yani kadınlar bakımından bu süreyi doldurmadan hacca gidememektedirler onu da yani burada Ayrıca belirtmekte fayda var bu şekilde e, hac kendisine farz olan ...yani farziyet şartları, vücup şartları kendisinde bulunan, aynı şekilde hacca gidebilecek durumda olan yani eda şartlarında taşıyan bir kişinin... ...haccı bizzat yerine getirirken uyması gereken bazı şartlar daha vardır. Bu şartlara da biz e, hacin sahih olma şartları yani geçerli olma şartları adını veriyoruz. Bu anlamda hacin üç tane şartı vardır. Bunlar bir haccin özel zamanı içerisinde yerine getirilmesi... Özel mekanda, özel mekanlarda yerine getirilmesi ve ihramlı olarak yerine getirilmesidir. Bu ihram şartı aynı zamanda haccın farzlarından birisinde oluşturmaktadır. Peki özel zaman deyince daha önce atıfta bulunmuştuk. Bunlar işte hac aylarıdır. Biliyorsunuz <gülüyor> el-haccu eşhurun ma'lumat, hac ayları bilinen aylar, ay aylar ayetinden dolayı. İşte bu aylarda hem e, ihrama girilmesi gerekiyor. Arafa vakfı, Arafat vakfisinin e, bu ayda yapılması gerekiyor ve e, kendi zamanında ve e, yine e, ziyaret tavafının yapılmış olması e, gerekiyor. E, bu vakitler yapılmadan bu ibadetler yerine getirilmiş olmaz. Hani özel mekan dediğimiz zamanda tabii ki Kabe'yi kastediyoruz ama aynı zamanda vakfenin Arafat'ta yapılmış olmasını kastediyoruz. Diğer haccin gerekliliklerinden olan işte Müzdelife vakfesi, şeytan taşlama, Safa ve Merve arasında sa'yetme gibi ibadetlerin de yine kendi mekanlarında yapılmış olmasını kastediyoruz. Evet e, bu ifadelerle isterseniz e, bu haftamızı e, burada bitirelim. E, bir sonraki haftamızda inşallah yine hacin farzları, vacipleri, sünnetleriyle devam ederiz. E, yine sizlerle beraber olmak e, arzu ve dileğiyle e, sağlıcakla kalın diyoruz.